Bilgi Çağı'nın Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Loster Güzel bir pazartesi dileğiyle Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Bilgi Çağının Hukuku programına başlıyoruz. Bugün konuğumuz canlı yayın konuğu Sayın Elif Küzeci, Bahçeşehir Üniversitesi Kamu Hukuku hocası. Onunla geçtiğimiz haftalarda yapılan kişisel verilerin korunması konusunda ağırlıklı olarak... İlginç bir toplantı vardı hatta o kadar ilginçti ki e, toplantının başlığında rüzgar gibi geçti ifadesi vardı. Evet. Onu biraz açıklar mısın Elif? Rica etsem? Evet, öncelikle tabii teşekkür ederim hep burada sizinle birlikte olmak bir keyif oluyor. E, dediğiniz gibi geçen hafta kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir e, konferans düzenledik. Ve e, bu aslında geçen sene gerçekleştirdiğimiz etkinliğin ikincisi e, e, idi. Geçen seneki başlığımızdan e, belki kısaca söz etmek gerek bu seneyi anlatabilmek için. Geçen sene veri korumanın geleceği e, büyük umutlar, great expectations demiştik. Belki biraz e, organizasyon komitesi olarak edebiyatı da seven bir e, grup olduğumuz için öyle ufak bir e, referansla kişisel verilerin korunmasına ilişkin e, umutlarımızı dile getiren ve bunu yaşamı geçirmeyi arzulayan, e, projeleri ortaya koyan, önerileri, tartışmaları ortaya koyan bir toplantıydı. Pardon Elif, yani açık radyo dinleyenlerinin daha iyi konuya girmesi için bir soru soracağım. Tabii buyurun. O umutla beklenen ya da rüzgar gibi geçti denen şey, bir anlamda da şu meşhur e, kişisel verileri koruma kanunumuz, olmaya bir türlü tabii şunu da söylemek lazım. Bu senenin başlığı veri korumanın geleceği rüzgar gibi geçti soru işareti. Yani aslında hmm. o kadar umutsuz değiliz. Hani hmm. rüzgar gibi geçti mi acaba? daha çok ama e, tam da dediğiniz gibi geçen sene e, bu yıl içerisinde e, veri koruma yasası çıkar diye konuşmuştuk konferans içinde Efendim, bir ne getirir ben şimdi ne çok, götürür pardon, öldüm. pardon şimdi Murat bağlandı galiba özür evet. dileriz sevgilim sadece dinleyen. bir günaydın demek istedim dinliyorum günaydın Murat günaydın merhaba günaydın evet ee, geç Geçen sene veri koruma yasası bu yıl içerisinde çıkar diye düşünüyorduk. E, fakat her sene benzer umutlarla e, konuşuyoruz. İşte, tabii ki burada hep altını çizdiğimiz bir husus var. Herhangi bir yasa değil gerçekten işlevsel etkin bir e, yasa beklentimiz var. Bu sene de gerçekleşmeyince toplantıyı organize ederken e, rüzgar gibi geçti soru işareti başlığını tercih ettik. Bunun iki boyutu var. Türkiye açısından veri korumasına ilişkin düzenlemeler ama dünya açısından baktığımızda da veri korumaya ilişkin pek çok sıkıntı söz konusu. Özellikle teknolojideki gelişmelerle ilişkili. Bunları tartışmaya açacak bir toplantı olsun istedik. Hı hı. Tabii şunu da söylemek lazım. Böyle istedik diyorum. Kimler organize etti bu konferansı? Belki kısaca ondan da onu soracak, söz etmek lazım. Kötü Üç üniversitenin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik bu. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi. Bu birlikteliğin temel nedeni ise bizim kısa bir süre önce kurduğumuz mütevazi bir platform İstanbul Privacy platform. Bu platform içerisinde içerisinde diğer e, üniversiteden meslektaşlarımızla beraber kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığı artıracak çeşitli çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Akademik organizasyonlar düzenliyoruz. Yalnızca bu iki günlük e, Nispeten kapsamlı toplantı değil. Bunun dışında sene içerisinde spesifik konulara yoğunlaşmış. işte yuvarlak masa toplantıları ya da çalıştaylarda organize etmeyi planlıyoruz. Şimdi o kanun çıksa bile ne kaldı korunacak diye bir soru geliyor evet. akla. Tabii. Yani bazı konular açısından kişisel olarak konuşacak olursam. Mesela TC kimlik numarası açısından maalesef ki hani kaybımız çok büyük. Hani Ben Böyle bir kimlik numarasının bu kadar yaygın bir şekilde kullanılmasına kullanılmasını yaratabileceği sakıncalar da olduğunu düşünüyorum ama bunun yanında evet eğer ki bu uygulamaya devam edilecekse bu belki de bu numaraların rakamların sıfırlanıp herkese yeniden bir rakam verilmesi dahi gerekebilir çünkü öyle bir dağıldı ve e, herkesin eline öyle bir yani ilgili ilgisiz herkesin eline öyle bir geçti ki e, bu sorunun e, çözülmesi örneğin çok kolay olmayacaktır. Bir de her aklına isen bulabiliyor onları zaten değil mi? Evet maalesef. Ee, bulmak bir yana bir de sürekli istiyorlar. Ee, oraya girdim yine kısaca. Lütfen taraf. lütfen gir ee, zaten program senin. Hepimizin. Ee, şey yani işte atıyorum Şeye bir e, iş merkezindeki bir ofisi, bir şirketi ziyaret etmek istediğiniz zaman bile sizden kimlik belgesi istiyorlar. Hmm. E, ve ben üzerinde TC kimlik numarayı yazmayan bir kimlik belgem var. Zaman zaman onu uzattığında bunu kabul edemeyiz. TC kimlik numarası yok üzerinde diyorlar. Evet. Çünkü onunla fişleniyorum ben o e, iş merkezi için. Kapıya bir şey getiren kargocu bile... Evet. artık ki kaldı ki bizim meslektaşlarımız avukatlar açısından düşünecek olursak biliyorsunuz vergi kimlik numarasıyla TC kimlik numarası birleştirildi. Dolayısıyla pek çok avukatın kartvizitinde TC kimlik numarası yazıyor çünkü vekaletname çıkartılabilmesi için evet. müvekkillerinin bu bilgiyi bilmesi gerekiyor yani insanlara dağıtılan hani verilen neyse kart vizitlerde bile bu numaranın yer alması söz konusu olabiliyor hı hı. gönüllü ya da gönülsüz bir paylaşım zorunluluğu olduğu kesin hı hı. Murat sizin disiplin açısından yapılacak bir şey var mı diye sorayım yani Bizim disiplin açısından aslında az önce e, hani hem bu soruya cevap vereyim hem de hemen arkasından buna bağlı bir soru sormak istiyorum Yedif Hanım'a. Tamam. E, bizim disiplin açısından e, aslında hukuksal düzenlemeler ortaya konmadan yapacak çok fazla bir şey yok. Yani e, TC kimlik numarasının Yerine daha özel, daha gizli olmasını sağlayacak, herkese paylaşılmasını sağlayacak, ayrı öğretmek üretmek mümkün. Ee, pilot olarak aslında Bolu'da başlamış Türkiye'ye, işte bu yıl içinde yaygınlaştırılması ümidiydi aslında. Yine geçen senede ama bu seneye uzadı. Bir çipli kimlik kartı diyebileceğimiz yani TC kimlik numarasının kimlik doğrulayıcı olmadığı, ee, ama onun yanına başka bir çiftle kimlik doğrulamayı sağlayacak olan bir yapının sorgulanması söz konusu. Ama bütün bunlar e, privacy, kişisel bilgilerin gizliliği adına öncelikle hukusal düzenlemeden güç alması lazım. Yoksa yaptığımız her değişiklik e, yine e, işte şu andaki TC kimlik, kimlik numaralarında olduğu gibi her yerde toparlanıyor, her yerde ortaya çıkıyor olacak. Hmm. Elif Hanım'a sorum da şu. Demin İstanbul Privacy Platformu'ndan bahsetti. İlk defa duydum bu ismi. Kimler var ya da daha özel sorarsam sadece hukukçuların oluşturduğu bir platformu bu. Mesela benim meslektaşlarım da işin içine dahil durumda. Aslında şu an için bakacak olursanız çok çok mütevazi bir oluşum bu. Sabancı Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği alanında doçent olan meslektaşımız, arkadaşımız Yücel Saygın İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Nilgün Başarp ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden ben biz otururken privacy üzerine işte özel yaşamın gizliliği kişisel verilerin korunması üzerine Dert fikir, dertleşirken belki. aynen fikir yürütürken tartışırken dedik ki e, bazı organizasyonlar e, yapalım. Yani akademik organizasyonlar kastettiğim ve bu tartışmaları daha geniş e, gruplarla yapma şansımız olsun. E, yurt dışından da e, iki e, hukukçu meslektaşımız Christopher Kuner ve Ömer Tene'de e, danışma Kurulu üyesi olmayı kabul ettiler bu kapsamda. Dolayısıyla aslına bakacak olursanız bu üç temelde üç meslektaşın benzer kaygılar içerisinde olan üç akademisyenin bir araya getirdiği bir oluşum şu anda. Herhangi bir hukuksal kimliği de yok. Bu organizasyonları yaparken isme yer veriyoruz. Onun dışında... Bir internet sitesi kurduk. Onun içine biraz daha geliştirmek gerekecek hemen, belki. Hemen adresi paylaşayım. Hemen adresi paylaşayım. tlpc.modap.org e, şeklinde. E, açılımıyla alabilirsem ben de daha net anlayabilirim Belki radyodaki diğer dinleyicilerde. E, teknoloji, yani e, tabii İngilizce e, olarak söylemek gerekecek ama teknoloji, low and privacy conference'ın kısaltması TLP Nokta .org Şimdi, Modap neydi? Evet onu da belki açıklamak lazım. Modap e, aslında bu toplantıların ilk aşamasını yaptığımız sırada işin içerisindeydi. Bir e, veri korumasına, privacy'ye ilişkin e, durum saptaması yapan, öneriler geliştiren bir Avrupa Birliği projesiydi. Ben hmm. de oradan açıkçası bu projenin içinde değildim. Sabancı'dan meslektaşımız e, bunun içerisindeydi. İlk toplantıyı organize ederken onların desteği oldu ve o sırada bu site alındı yakın zamanda doğrudan sadece platforma ilişkin bir internet sitesi edineceğiz. Henüz çok yolun başındayız öyle söyleyeyim. Evet önemli olan zaten ne yaptığınız. Evet mi? evet hmm. aynen. Belki evet. biraz önce çipli kimlik kartları deyince Murat Bey aklıma pasaportlar geldi. Oradan da tabii pasaport dolayısıyla zorunlu olarak alınan önemli bir biyometrik veri parmak izi. E, sorunu hatırıma geldi. Belki bizim toplantıda tartıştığımız konularla ilişki kurularak biraz onun üzerinde de durulabilir. Çünkü e, parmak izi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da yer aldığı üzere e, açıkça tabii ki bir kişisel veri. Fakat bunun ötesinde özel bir niteliği olan da bir kişisel veri. Eskiden yalnızca işte üzerine bir suç atılan ya da e, suç şüphesi ile karşı karşıya olan kişilerin parmak izi örnekleri alınırken bugün örneğin par, pasaport alabilmek için parmak izi bilgisini paylaşmak bir zorunluluk. Doktora bilmiyorum. gidince. Evet işte oradan ya bilmiyorum TC yeni kimlikleri içinde benzer bir şey gerekecek mi? Ama şimdi bir de bunun üzerine hastanelere devlet hastanelerine ve diğer aslında polikliniklere girerken kimlik tanımlama dolayısıyla Avuç içi damar analizi ve parmak izi kimi durumlarda da kimi yerler bunu kullanıyor. Parmak izi alımı söz konusu sizinle daha önce bir Burada toplantıda konuşmuştuk, aslında evet. konuşmuştuk. Hmm. Bu da sağlık verilerinin korunması ve kişisel verilerin sınırsız paylaşımına ilişkin sorunlar açısından önemli bir husus diye düşünüyorum. Evet evet. Kesinlikle bir ufak ekleme yapmama izin veriniz o da şu parmak izi parmak damar izi değil ama özelde parmak izi bugün gelişen teknoloji sayesinde eğer bir kişinin parmak izine sahipseniz o parmak izini oluşturabilecek bir yapıyı yaratıp daha sonra istediğiniz yerde o kişi ortama hiç gelmemişken o kişinin parmak izini bırakabilirsiniz. Dolayısıyla mesela bir suç mahaline, o suç mahalinde hiç bulunmamış birinin parmak izini bırakarak aslında o kişiyi zan altına sokuyor olabilirsiniz. Parmak izinin böyle de bir ne yazık ki teknik bir e, zafiyet zafiyet var ya da problemi var diye. Şimdi sırf ee, meraktan evet. soracağım Murat, lafını kestim, pardon. Tabii. Nasıl oluyor bu? Yani mesela üç boyutlu printerdan mı basıp koyuyorsun kalıbını <gülüyor> alıp ne yapıyoruz? Ee, yani daha daha meraktan. Yani ee, internette, e, YouTube'da da dahil olmak üzere e, nasıl yapılacağını son derece açık, güzel açıklayan videolar da var. Hani merak etmeyi hmm. çekiyoruz. Şimdi anlatmam biraz unutulacağı için e, hızlı geçiyorum. Daha da basit. Hatta ufak bir anekdotu paylaşayım e, diyorlar ki genelde parmak izi için. Onu böyle basit bir... E, ee, sakız gibi cikret gibi bir malzemeyle yapılıyor, üzerine basılıyor parmak izi. Ee, dolayısıyla hani parmak canlı mı kontrolü de e, cihazlar e, parmak izini başkasının parmak izinden okuyuz parmak canlı mıyı sizden okuyorlar. Dolayısıyla geçtikten sonra da ağzınızı e, şey e, elinizi ağzınıza götürüp e, parmak izini yiyip bu işten delili yok edebilirsiniz gibi espirler dolaşıyor internet. Hmm. İşte bu da aslında e, zarar-yarar dengesinin hiç kurulmadığının da göstergesi öyle değil mi? Yani hani amaç kimlik doğrulamak ama öbür taraftan hani hastaneler açısından düşünecek olursak ama öbür taraftan bu şekilde hani bahsettiğiniz üzere aşılması da mümkün bir sistem. E, hem böyle zafiyeti olan bir sistem hem kişisel verilerin korunmasına temel haklara zarar veriyor hem de ciddi açıdan maliyetli olduğunu da zannediyorum açıkçası. Bütün hastanelerde ve sadece hastane girişlerinde değil hani kimlik doğrulamanın etkin bir şekilde yapılabilmesi için her türlü tahlil için çalınan her kapıda tekrar doğrulama yapılması tabii, tabii, gerekiyor özel, aslında. Özel kliniklerde de alınıyor. alınıyor. Evet, evet. Hı hı. Biz e, konferans içerisinde e, bu sene üç e, başlığa yöneldik. E, bunlardan biri sağlık verilerinin korunmasıydı. Tabii sağlık verilerinin korunması... E, yalnızca bu kimlik doğrulama sistemi Dolayısıyla değil başka pek çok açıdan da maalesef Türkiye'de sorunlu daha önceki programlarda bunun üzerinde durmuş muyduk şu anda hatırlayamıyorum mazur görün ama e, mesela şeyler e, hekimler o kadar e, dehşet verici hikayeler e, olaylar paylaşıyorlar ki işte Anadolu'da e, bir damat adayı hakkında araştırma yapmak için babanın eczaneye gidip daha önceki teşhislerini sorgulaması gibi. Çünkü e-reçete uygulaması dolayısıyla raporlu iletişim. Alınan ilaçlarda sadece eczacı değil eczane çalışanı da o rapordaki teşhisi görebiliyor. Yani düşünün oradaki veri konusunda yaşanabilecek sızıntıları ve sıkıntıları. ile sağlık gibi hassas insanların hayatlarını, işte sosyal ortamlarını etkileyebilecek bir konuda. Bunun dışında paylaşıma ilişkin gereken kriterlerin belirlenmemesi, işte Murat Bey'in de dediği gibi sınırlamaların hukuksal açıdan çizilmemiş olması başka acı olaylara da sebebiyet verebiliyor. Mesela bir başka örnek İzmir'den genç bir kişi HIV olduğundan şüphe ediyor. E, test oluyor bunun için. Daha sonra heyecanlı gidiyor test sonucunu öğrenmek istiyor. Hekim yok fakat orada hastanede çalışan kişi... E, ricası sonucunda peki diyor. Ben bakayım. Aslında burada bir parantez açmak gerekir. Normalde Avrupa ülkelerinde hastanedeki tahlil bilgilerine dahil kimlerin ulaşabileceği kademeli olarak belirlenmiştir. Yani paylaşmamak zorunluluğu bir yana çoğu zaman hastanede çalışan kişinin ulaşması bile mümkün değildir. Bizdeki örnekte ulaşılabiliyor ve pozitif olduğunu söylüyor. Bunun üzerine yaşadığı bunalım sonucunda bu kişi e, intihar ediyor. Oysa Oysa negatifmiş çünkü e, henüz kontrol e, testi yapılmamış. İşte. Şimdi tabii pozitif devam etseydi de e, aslında e, sorun daha hafif olmayacaktı belki ama bir de sonucun böyle olduğunu düşününce hani insan bir kez daha durup evet. düşünüyor. Yani bunu evet. açıklaması gereken kişi hekim belki ona nasıl destek alabileceğini anlatacak hani bir... Hmm. E, Moral verecek işte bir harita çizecek vesaire. Yani bir herhangi bir hastane çalışanının böyle bir bilgiyi paylaşabiliyor olması baş başına bir kişinin hayatına mal olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani ki... Demin vurguladınız görebilmek de aynı derecede aslında Tabii. tehlikeli. Yani sonuçta hani herhangi bir hastane çalışanının... Sır koruma konusundaki becerisi hastanede sadece bu konuyla görevli 2-3 tane doktorun sır koruma becerisine göre çok daha düşük olacaktır. Ve sonuçta işte HIV testi sonucu da hani ne bileyim işte hani belki kişisel bilgilerin güvenliği açısından tansiyon değerinden farklı değil ama hani toplumda gördüğü güç anlamında toplumda bu mesajın ya da bu bilginin hassasiyeti anlamında çok daha hassas bir bilgi. evet. Kesinlikle. Yani bu konuda pek çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da var. E, o kararları okuyunca Türkiye'nin standartlar açısından bu konudaki standartlar açısından ne kadar geride olduğunu açıkçası görüyoruz. Hı hı. Ben e, sağlık verilerinin korunmasının e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizi etkileyen bir konu. E, veri koruması genel olarak evet önemli bir konu ama sağlık verilerinin korunması... E ayrı hassas özel bir yerde diye düşünüyorum. E belki hani tartışmalara katkı yapar düşüncesiyle bu konuda bir kitap çalışmasına başladım. Bakalım yaz sonunda o, o çok iyi, tamamlamak hadis. istiyorum ama en azından hani yurt dışında ne yapılıyor? Hani burada bu var ama alternatifi ne? Ne olabilir? Hani daha e, sağlıklı ve hı hı. E, insan haklarımızın daha iyi bir şekilde yaşama geçtiği örnekler hı hı. E, neler hı hı. olabilir? Yol gösterici örnekleri ortaya koymak istiyorum açıkçası. DNA Veri bankaları konusunda evet. bir başlık olarak yer alacak mı? Evet, Daktan. ona da yer vermek istiyorum. O tabii çok ayrı, e, sorunlu bir konu. Mesela İngiltere de o konuda çok istekli, o veri bankaları konusunda. O tabii hem bugün hem gelecek açısından soru işareti yaratan bir konu. Örneklerin alınıp saklandığı bankalar var bir de örneklerin sonuçlarının alınıp saklandığı bankalar var. Ee, örneklerin yani DNA analizi yapılabilecek e, hücre örneklerinin yer aldığı bankaların ileride daha başka nelere neden olabileceğini bugünden bilemiyoruz bile. Çünkü o e, hücrenin e, ne kadar ciddi bir e, bilgi kaynağı olduğunu e, her geçen gün e, insan yeniden keşfediyor ve şaşırıyor aslında. Yani dev bir ilaç endüstrisi orada bekliyor, veri bekliyor. Tabii. Yani tabii. demin e, sen anlatırken Elifçim sağlık verilerinin korunmasının nerelere gidebileceğini, daha doğrusu korunmamasının aklıma o geldi. Yani onlar e, mesela eczanelerden e, hasta bilgilerini alan sigorta şirketlerinin primleri yükseltmesi evet. gibi e, ilaç endüstrisinin hastanelerden gelen verilere göre yeni ürün gamlarına yönelmeleri gibi bir sürü bir sürü etkisi var. Yani genetik veriler söz konusu olduğunda yaşanabilecek sorunlar çok boyutlu tabi dediğiniz o gibi. Apayrı. Evet yani mesela sigorta dolayısıyla belirli bir süre sonra bazı genetik hastalıkları eğilimli olan kişilerin sağlık yardımı e, alamayacağına ilişkin e, bir takım endişeler var. Ayrımcılık e, fırsat eşitliği konusundaki e, sorunlar Keza öyle bu kapsam içerisinde tartışılıyor. Hatta e, dinleyicilerimiz eğer e, sinemayı da seviyorlarsa Gataka filmini izlemelerini öneririm. Böyle biraz da popüler isimlerin yer aldığı Jude Love, Ethan Hawke gibi e, popüler isimlerin yer aldığı bir film. Orada bu e, genetikteki e, ilerlemenin ki bu aslında baktığınızda iyi bir şey. Hani kötü bir şey değil elbette. Fakat bu noktada e, eşitlik e, konusunda yaşanabilecek e, sıkıntılara e, vurgu yapan bence çok çarpıcı bir film. Bir daha tekrarla istersen e, filmin adını. Filmin adı Gataka. E, Jude Law, e, Ethan Hawke, Uma Thurman gibi eminim dinleyicilerimizin bir bölümünde sevdiği oyuncuların e, yer aldığı bir film. Klasik bir Hollywood filminden öte bu konuya ilişkin tartışmaları ortaya koyan 90'lı yıllarda çekilmiş bir film. Bu belki ilginç bulunabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bir de e, müsaade ederseniz bu e, toplantı içerisinde yoğunlaştığımız bir başka konuya ilişkin e, birkaç şey söylemek Unutunma isterim. Unutunma mı? Unutulma hakkı da tabii çok önemli ama ben onu unutup eğitimdeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin tamam, lütfen. Ne bir demek, şey müsaade, söylemek istedim. Çünkü bu çok enteresan. Türkiye'de çok büyük bir proje var Fatih projesi gündemde. Bu gerçekten dünyada eşi benzeri görülmemiş büyük ölçekte bir proje. 11 milyon kişiye çocuğa yani öğrenciye ve öğretmene tablet dağıtılması düşünülüyor. İşte bir yandan dağıtılıyor galiba. Tabii bir, değil bir kısmı mi? bir kısmı başladı ama esas büyük bölüm henüz dağıtılmadı. Bu tabletlerin işte akıllı tahtaların ve diğer Fatih projesinin bileşenlerinin yaratabileceği veri koruma açısından çeşitli sıkıntılar var. Ee, ama bunlara ilişkin herhangi bir tartışma e, görmüyoruz açıkçası. Buna ilişkin herhangi bir açıklama da mevcut değil. Onun için biz konferansımızda da özellikle bir oturumu bu konuya ayırdık. Neler onlar? Ee, yaşanabilecek e, sorunlar mı? Birincisi tabi e, tablet bilgisayarların merkezle yapılan eşleşme açısından e, sorunlar söz konusu olabilir. Burada hangi bilgiler akacak? Çünkü o kadar e, projeye ilişkin, o kadar sınırlı bilgiye sahibiz ki e, şunu bilmiyoruz. Yani Ya da biliyoruz ama e, nasıl çözümleneceğini bilmiyoruz. Bu çocuklar tabletleri okulda bırakmayacaklar, evlerine götürecekler. Dolayısıyla sadece ders dersi eğitim değil, kişisel kullanıma da Açılmış olacak. Fakat öte yandan e, konferansımızdaki konuşmacılardan biri e, şunu dile getirdi: e, Yeni bir açıklamayla bu tabletlerin hepsinin merkezden kapatılabilme imkanı örneğin e, söz konusu olmuştu. Düşünün, bu kadar müdahale edilebilen bir araç ama bir taraftan. Ee, özel kullanıma açık. İçinde pek çok e, application var, uygulama var. Bu uygulamalardan toplanacak tutla, verilerle ne yapılacak? Örneğin pazarlama amacıyla bunlar kullanılacak mı? Kullanılacaksa e, veliden ya da çocuktan kimi durumlarda e, öğrenciden izin alınacak mı? Bu izin nasıl alınacak? Bunların hepsi belirsizliğini koruyor. Oysa Amerika'da daha yeni e, Gates Vakfı'nın e, fonladığı bir e, kar amacı gütmeyen oluşum, imbulum tam da verilerin bu tarz kaygıları yüzünden kapandı. Üstelik Fatih projesine göre baktığınızda çok çok daha sınırlı bir alanda hizmet eden, e, işte operasyon yürüten ne denirse bir e, kuruluş olmasına karşın. Rağmen. İlginç. Son dakikalara geldik galiba. Selahattin kaç dakikamız var? Bir buçuk dakikamız kalmış. Unutulma hakkını soracaktım ben. Evet, unutulma o da hakkıdır. başlıklardan biriydi. Evet. Ama herhalde son bir dakikada nasıl özetleyecek? <gülüyor> unutulma hakkı çok kısaca belki hani açıklama özetlemek mümkün olmaz ama. E İnsan hakları alanında ve kişisel verilerin korunması alanında da çok önemli olan denge unsuruyla ilişkili aslında. Bir taraftan gerçekten unutulma hakkımız olması gerek. Yani hayatta temiz bir sayfa açabilmemiz lazım. 15-16 yıl önceki Google kararını hatırlayacak olursak yaşanılan bir olayın internette defalarca karşımıza çıkmaması gerek. Fakat öbür taraftan da bu hak tanınırken düşünceye açıklama özgürlüğü zarar Görmemeli, Yani bilgiye erişim olanaklarımız da sağlanabilmeli. Öyle hassas bir dengede bulunan ya da bu denge içerisinde değerlendirilmesi gereken bir hak. O zaman bu konuyu ayrı tek başına ele alalım. Tamam memnuniyetle. haftalarda. Ee, sayın yardımcı doçent doktor Elif Küzeci'ye çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Canlı yayınımıza katıldığı için. için teknik masada. Çok teşekkürler.